Selam gençler. Nasılsınız? iyilermiş sevgilere istiyor, iyilermiş. Biz de iyiyiz herhalde değil mi? Biraz üşüyoruz ama. Ben üşümüyorum, kendi adına konuşuyorum. Yani giyindik işte üşüdüğümüz için. Yo, normal oğlum bu mayısında böyle giyinmeli insanlar. Katılmıyorum. <gülüyor> Kışın da mı shortla gezmek istiyorsun? Evet. Abi? Allah Allah, çok saçma işte bu. Bu bana bu, bu çok saçma geliyor. Ama bugünkü konumuz bu değil değil mi? Bugünkü konumuz bu. Değil lan. <gülüyor> Resmen Bu. <gülüyor> Havalarda pek soğudu diye podcast çekiyor. Niye canım? Çekilmez mi? Çekilir bence. Kesin var internette internette havalarda pek soğudu konulu binlerce podcast geziyor. Binlerce diyorsun. Binlerce. Eminim yoktur yani. <gülüyor> Peki konumuz ne sevgili gafka? Bana niye gafka diyorsun oğlum? Bilmiyorum. Ben seninle tanıştığımdan beri böyle kelimeleri garip garip telaffuz etme. Ne bileyim işte sert sesleri yumuşatıp böyle... <gülüyor> ben öyle mi yapıyorum? Evet. Hayır. Evet. Mesela örneklendir. Ha? Örneklendireyim. Podcast. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman podcast dedim oğlum ben. Ne bileyim böyle oluyor işte arada sırada. Yok <gülüyor> yok yo, benim yaptığım bir şey değil. Bugünkü ha, konumuz... Hadi canım sen... Evet. Bugünkü konumuzu söylemesi bile çok zor ya. Bugünkü konumuz ne ahcı? Bugünkü konumuz Kepler Teleskobu'nun e, keşfettiği yeni yıldız aslında. Daha doğrusu keşfettiği aslında... yıldızlardan birinin e, üzerine yazılmış bir makaleden çıkan Yani yeni bir keşfedilmiş yani. bir yıldız değil, değil aslında. Değil. Çünkü e, Kepler teleskobu e, 2009'dan beri hayatta yani aktif olarak çalışan evet. bir teleskop. Evet ben de notlarımı da almışım. <gülüyor> <gülüyor> Ve aslında e, birincil görevi şey. Evet o zaman oradan başlayalım. Evet. Sen e, istiyorsan önce Kepler teleskobunun ne bok olduğunu bir kısaca anla. Kepler Teleskopu uzayda duran bir teleskop abicim. Tamam mı? Birincil görevi aslında Exoplanet. Bunun Türkçesini bilmiyorum tabi. Dedikleri yaşamın oluşabileceği, oluşabilme ihtimali olan gezegenleri keşfetmek. Ve bunda nasıl yapıyor bu teleskop? Yıldızları tespit ediyor önce. Yıldızların ışıklarındaki değişiklikleri gözlemliyor. Bunda niye gözlemliyor? Yeterince büyük bir kütle yıldızın önünden geçtiği zaman yıldızın ışığını saçtığı evet, ışığı, ışığı etkiliyor ve ışığı saçtığı ışık miktarı düşerse gözlemlenebilir ya da işte belli bir büyüklükte bir cisim yıldızın önünden geçmiş diyor ve bu cisim belli bir periyod içerisinde tekrar o yıldızın çevresinden geçiyorsa yani şey önünden geçiyorsa diyor ki ha bu, bu yıldızın yörüngesinde bir gezegen olma ihtimali var diyor. Ve e, bu datalar aslında sadece gezegen yani olası ge gezegenler tabii iki kategori var. Gezegenler var bir de olası ge gezegenler var. Çünkü birebir gözlem yapamıyorsun sadece yıldızın yaydığı ışık miktardaki değişikliği ölçebiliyorsun. Evet, gezegen değil de gök taşı olabilir, göktaşı kümesi olabilir, Aynen. Ee, kuyruklu yıldız olabilir, her şey olabilir yani. Her şey olabilir. Her Hatta. şey olamaz tabii. Hani, ben bilmiyorum. olamam mesela. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben o yıldızın çevresinden geçtiğim zaman mesela o ışık etkilenmiyor. <gülüyor> Çünkü çok küçük Hulk olabilir ama mesela. Hulk da olamaz. Hulk da çok küçük. Kalıyor. Neden ama yeterince büyüyebilirse hani yeterince sinirlenirse yok, o, o kadar o kadar sinirlenemez Allah Allah <gülüyor> nasıl böyle bir şey iddia edebiliyorsun hele Hulk'la ilgili sınırı mı var ya bildiğimiz yani şu ana kadar yazılmış çizilmiş e, ha, hatları bildiğimiz bir sınır yok ama evet ama bir Hulk'un bildiğimiz bir sınırı yok gezegen abi. olduğunu hiçbir zaman görmedik bildiğimiz bir sınır yok ama Hulk'un büyümesi bence yani. bence Hulk e, bak, bak inatla bence falan bence, gibi şeyler söylüyorsun. E o zaman ne diyeyim ki? E Bence ben mi diyeyim? Bildiğimiz bildiğimiz bir sınırı var mı diye soruyorum sana. İnatla cevap vermeyip politik cevaplar vermeye çalışıyorsun onu. Yok abi. Tam bildiğimiz bir sınırı var mı okun büyümesiyle ilgili? E hayali bir ürün olduğu için. Yok yok. Neyse nerede kalmıştım yine böldüm beni. Tabii ki böleceğim <gülüyor> <ama> <gülüyor> işim bu. <gülüyor> Adamın hayattaki misyonu bu ya. Şey diyordum işte önünden geçen gezegen de olabilir, göktaşı da olabilir, başka Aynen. cisimler de olabilir. Yani peri belli periyodlarda aynı ölçüde bir kararma diyelim biz buna. Ya şey üzerinden örnekleyebilirsin aslında. Hani güneş tutulması aittir. Yani belli bir kararma belli periyotlar içerisinde tekrar ederse diyor ki ha bu yıldızın çevresinde dolanan bir bir şey var. bir şey var ve belli bir kütlesi var ki biz bunu ölçümleyebiliyoruz diyorlar. Fakat bu KIP GJ GJ 8 846 28 52. Evet. arayın. Telefon numarası şeklinde aklı tutmak daha kolay olabilir demişmiştim ama tutamadım aklımda. <gülüyor> ben de tutamadım. Şu anda notlarım kapalı çünkü. 846 28 52. Evet. Bu aslında ölçümledikleri kadarıyla bir üçlü yıldız sisteminin bir parçası olan bir yıldız ve ölçümledikleri işte ışık emisyonlarında periyodik olmayan anormal yani beklenmedik diyelim anormal demeyelim de beklenmedik şeyler olmuş kararmalar gözlemlenmiş. O, o noktada bunu... tekrar bir Hı. araya gireyim mi? Senin Ger. az önce anlattığın işte bu ışık saçma hikayesi, ışıma hikayesiyle ilgili hani sanırım şeyi kullanıyorlar. Flux, akı hikayesini, akı kelimesini kullanıyorlar. Yani ışık akımlarını <gülüyor> aslında ölçmeye, hesaplamaya çalışıyorlar. Flux hikayesinde şey yüzünden, şey yüzünden almak istedim. Geleceğe dönüşte Flux kapasitörü Evet. Varmış. Arabanın içinde zamanda yolculuğu hani mümkün kılan en büyük şey akı kapasitörü. Flux kapasitörü denilen bok. Hatta son dönem çevrelerinde ne yazık ki akı kapasitörü yerine flux kapasitörü demeyi tercih ettiler falan. O konuyu görecek miyiz? Hayır. Flux akı demek yani. Ve ölçtükleri bir ışık akımı var. Evet. Yani çok basit bir şey söyleyelim. Ee, normalde eğer hiçbir şey önünden geçmiyorsa bir yıldızın e, ışık emisyonu yüz yüzde yüz olarak sayılıyor. Evet. Önünden bir şey geçtiği zaman ha yüzde on kararma yüzde yirmi kararma yüzde otuz kararma şeklinde e, bir grafik çıkartıyorlar. Yani biz gökyüzüne baktığımızda o ışıklar hani yıldızlar yanıp sönüyor ya hı hı. aslında onlar yanıp sönmüyorlar. O, o apaire bir şey. O yıldız şey ışık frekansı ile ilgili olan bir şey. Bir de böyle bir şey var. Evet. Şimdi Kepler bunu da ölçümleyebiliyor ama. Evet. Çünkü aslında bu bir teleskop olduğu için bizim gibi uzaktan bakmıyor. Bizim baktığımız kadar uzaktan bakmıyor diye hayal ediyoruz yıldızı. Ya yani hayal etmiyoruz. Bunun böyle olduğunu biliyoruz yani. Aslında bunun çok güzel bir grafiğini çıkarmıştı bir Discovery'nin sitesinde gördüğüm bir yazıda. Neyse normalde bir periyodik bir şey beklersin. Doğal olmasını öngördüğün bir olayda tekrar tekrar beklersin. Ama işte atıyorum grafik belli bir noktadan sonra hiç beklenmedik işte kararmalar ölçümlemiş. Uzun süreli kararmalar. Evet. Ve bunun neden olmuş olabileceği ile ilgili insanlar araştırmaya başlıyor. Ve işte ortaya konulan hipotezlerden bir tanesi işte bir göktaşı yağmurunun oluşmuş olabileceği ya da ne bileyim bir patlama sonucu işte büyük bir La kütlelerin yayılmış, yayılmış olabileceği. İki gezegen birbirine çarp. Aynen. birbirini patlatmıştır, bir sürü gök taşı işte şeyi, oluşmuş olabilir evet. diyorlar. Ya da diyorlar ki e, gezgin bir güneş belli bir yani normalde sabit duran göreceli olarak sabit tabi uzayda sabit diye bir şey yok işte. Göreceli olarak sabit duran bir gök taşı bölgesinden geçtiği için onun yap çekim kuvvetinin de o göktaşlarını harekete geçirmiş olabileceği ile ilgili bir sürü teori var. Fakat... Bu teorilerden en eğlencelisi ne? Evet. <gülüyor> en eğlencelisi bunun zeki uzaylı arkadaşlarımız tarafından oluşturulmuş bir yapay oluşum nedeniyle. Bir, bir çeşit jeneratör, bir çeşit Dyson küresi evet. vesaire olabileceği. Olabileceği yönünde bir hipotez bulunuyor. Tabii bu açıklamayı yapan adamlar da diyor ki tabii ki yani herhangi bir şeyi uzayla uzaylılara bağlamak bir bilim adamının yapması gereken en son şey ama bu da olasılık dışı olarak kabul edilmemeli diyor. Ve evet. Biz de bunun gerçek olma ihtimalinde araştırıyoruz diğer e, hipotezlerin yanında. Ya aslında yaptıkları şey bunu araştırmak değil. Onlar aslında araştırmaları gereken bir şeyi araştırıyorlar. Sonucunda da böyle bu da çıkabilir diyorlar. Yani evet. aslında yapmaya çalıştıkları tam tersine onu çürütmek. Ya yani çürütmek değil ama böyle bir beklentileri yok. Biliyor böyle mi bunlar? Hayır, yani... böyle bir beklentileri var. Çünkü abi SETI diye bir gerçek var, tamam mı? Tamam mı? Seti, SETI SETI'nin de açılımı şudur arkadaşlar. Search for Extra Terrestrial Intelligence. Yani uzaylı araştırıyor bu adamlar. Evet. Uzay zeki uzaylı araştırıyorlar özellikle. <gülüyor> Oradaki intelligence gerçekten zeki anlamda mı geliyor? Tabii ki. Çünkü bakteriden Eba bakteri, e -bakteri kaseti araştıramazdı. Yani yaşam formunun özelinde hakikaten belli bir teknolojik seviyeye gelmiş bizim de iletişim kurmuş olab, kurmaya çalışmış olabilecek ya da bizim kurmaya çalıştığımız iletişimi en azından belli bir şekilde anlayabilecek bir zeka seviyesine sahip uzaylıları araştırıyor. E tabi çünkü radyo dalgaları üzerinden araştırıyor. Evet. Tabi bu SET'inin türevleri organizasyonlar var. İşte SET var. Yine Search for Extraterrestrial Teknoloji var. SETA var. Search for Extraterrestrial Artifacts var. Çünkü bazı insanlar inanıyor ki ha bu zeki uzaylılar, hani sonuçta bizim bildiğimiz kadarıyla evren birkaç milyar yıllık bir oluşum. Ve hani var olmuş ve yok olmuş da olabilirler ama kalıntıları kalmış olabilir. O noktada o zaman şeyi de söylemek lazım herhalde. Şu an bu üzerine konuştuğumuz Kepler'in bulduğu her neyse yıldız hı hı. aslında bizden 1500 ışık yılı ötede evet. bir yandan da. Evet. Yani benim orada anlamadığım şey şu, bilmediğim şey şu daha doğrusu. Bu, bunu açıp araştırmadım da yani hı hı. açık konuşayım. Şu an Kepler'in gözlemlediği şey... Hı hı. Ne kadar süre önce olmuş da bize şimdi ulaşıyor? 1500 yıl önce. Evet. 1500 ışık yılı demek. Yani ışığın ışık hızında bir yıllık bir Yani bu yolculuk mesafesini evet. ölçümleyen bir... Tamam. Yani bu yıldızın etrafına, yıldız, güneş her neyse, bunun etrafına gerçekten işte bir reaktör kurmuş diyelim uzaylılar var. Hı hı. Bunu 1500 yıl önce yapmışlar. Tabii. Mantıken yani, değil mi? Tabii. Mantık bu. Evet. Yani o Çoktan yok olmuş da, dahi olabilir. Olabilir. Ve bu 1500 yıl içerisinde bütün o uygarlık da yok olmuş olabilir. Evet. işte onu kastıyorum. Yani tamamen tamamen yok olmuş olabilir. Ki aslında yani 2019, yani 2009 diyoruz topu topu 6 yıl önce başlamış bir operasyon sonuçta. Hani o yüzden ellerindeki datalar da kısıtlı datalar. Kepler sonuçta sadece bir yıldız kümesine bakmıyor. Yani mümkün olduğu kadar çeşitli yerlere bakıyor. Ve dolayısıyla bu fenomen hani binlerce yıldır devam ediyor olabilir ve biz daha yeni farkındayız dört yıllık bir data var elinizde tabii canım ya yani hani zaten <gülüyor> bununla ilgili okurken gördüğüm bir şey vardı şey üzerinden örnekliyorlar şu an bu yaşanan heyecanı ve ne bileyim aa uzaylılarla mı karşılaştık muhabbetini. Bu işte 1967 yılında Little Green Man <gülüyor> adını verdikleri Cambridge'deki profesörün aslında bir buluşu var o dönem. Onlar da düzenli radyo sinyallerini kontrol ediyorlar. Bunlar üzerine çalışma yapıyorlar. Hani gökyüzündeki düzenli radyo sinyallerini. Ve o dönem düzensiz olanı değil düzenli olanı yakaladıklarında daha 60'lar çünkü. <gülüyor> düzenli bir sinyal aldıklarında az siktir uzaylılar mı var lan diyorlar. Hatta işte bunun üzerine bir sunum yapıyorlar. İşte toplamda 4 farklı işte nesneden bu radyo dalgalarını alıp işte hesaplayıp vesaire hani bir buluş olarak ortaya çıkarmışlar. Ama bunun sonucunda hani farkına varıyorlar ki aslında bu bir hani nötron yıldızı dedikleri bok. Hı hı. Hatta şimdilerde sanırım Ondan sonra 60'lardan sonra pulsar demeye başlamışlar işte yani. düzenli olarak yanıp <gülüyor> sönen düzenli olarak hani o ra radyo dalgasını yayan yıldızlar. Ama projenin adını küçük yeşil adamlar Little Green Man koymuşlar. <gülüyor> hani muhtane ilk düşündükleri hatta direkt o zaman. Az siktir uzaylılarımı bulduk lan falan bir yani. şey. Yani tabii ki şöyle bir şey var. Biz daha modern astronomi dediğimiz şey yani 200-300 yıldır var tamam mı? Çok eskiden beri biz yıldızlara bakıp ha, bak burada işte İsa var şurada da 12 havarisi var falan yani demişiz işte, ya. Büyük yıldız var İsa büyük bir adam doğmuştur <gülüyor> demişler işte ne bileyim ha işte bak bu kuzey yıldızı bu yeri değişmiyor biz buna göre yol bulalım, bulalım demişler ama tabii teleskopları yokmuş. Teleskopları yokmuş. Hele Hatta uzayda bir teleskopları Hiç, hiç yokmuş. yokmuş. <gülüyor> Şimdi çeşitli çeşitli uzaylarla ilgili işte uzaydaki zeki e, yaşam formları ile ilgili insanın hayal gücü el verdiği sürece çeşitli teoriler, bilim kurgular, ıvırlar, zıvırlar ortaya atılmaya devam ediyor ve edilecek. Ama işin ilginç kısmı bilinmeyen bir şey var ortada. Biz tabi diyorum ya işte daha 200 yıldır, 300 yıldır adam gibi uzayın derinliklerine bakabiliyoruz. Son bak Kepler bile 2009'da işte operasyonel hale gelmiş. Daha 5 yıldır, 6 yıldır anca işte bazı şeyleri yeni tataları yeni yeni alıyoruz. Dolayısıyla bizim daha henüz gözlemlemediğimiz ya da tanımlayamadığımız hiç bilgi sahibi olmadığımız doğal fenomenler de olabilir. Yani bunun, bunun doğal bir fenomen olması daha olasılıklı bir durum. Sonuçta senin de dediğin gibi ulan düzenli radyo dalgaları yayan bir şey varmış uzaylı mı acaba deyip sonra ha pulsar diye bir şey varmış. şey dönüyor. Aynen öyle daha 50, 50 yıl önce bu yaşanmış. Tabii ki yeni keşiflerde aa siktir falan deyip sonra da ha, tamam bu, bu da böyleymiş falan Aynen. deyip geçilebiliyor yani. Bu da öyle bir şey olabilir. Tabii Onu tabii. Bilmiyorum. E, ama işin magazinel kısmı, işin, i̇şin kısmı, eğlenceli biz kısmı biz e, Kesinlikle. Şimdi ben bunu geçen sefer yaptığımız bu e, Fermi paradoksuna bağlayaraktan e, devam ettirmek istiyorum. Fermi paradoksu hatırlarsanız şöyle bir şey. Bu kadar yıldır bu evren dediğimiz şey bu kadar yıldır var. Teorik olarak işte kendi galaksimizde bile işte şu kadar milyar yıldız var. Şimdi bu kadar milyar yıldızın çevresinde dolaşan şu kadar milyar gezegen var. Biz hala niye işte uzaylı biz varsak eğer bizden çok çok daha önce var olmuş metniyetler de olmalı ve bunun kanıtlarını biz niye görmüyoruz üzerinde kurulu bir e, paradoks. Yani bu kadar çok olası yaşam formu yani yaşam formunun var olma ihtimali bu kadar yüksekken biz bunun kanıtını niye hala görmüyoruz? Zadayalı bir e, teori. Fermi denen adamın ortaya koyduğu bir teori. Bunun tabi destekleyen ya da bununla birlikte daha çok anılan bir şey formülü var. Cetveli mi diyorsun? Ha? Kardeş ev cetveli mi diyorsun? Yok kardeş ev cetveline geleceğim ama e, kardeş ev cetvelinden önce işte... Halson diyorsun o zaman. Yok Drake... Formülünden bahsediyorum. Bu da benzer bir şey İşte galaksimizin içerisinde şu kadar yıldız varsa işte şu kadar da gezegen varsa ve işte bir yıldızın oluşum süresi bu kadarsa ve işte olasılık olarak böyle bir yıldızın çevresinde bir yaşam mı yani insani yaşam mı tabi baz alıyoruz burada. Hani dünyayla çok benzer şartlardaki gezegenlerin oluşma olasılığı şuysa, ve oradan da işte yaşamın doğması ve belli bir seviyeye gelmesi için gerekli olan işte zaman ve olasılık buysa kendi gezegenimizin içinde bile yaşamın olma ihtimali şudur şeklinde. Aslında tam olarak matematiksel bir formül olmasa da hani ihtimaller üzerine ve konuşma tartışma olsun diye yaratılmış bir formül. Mesela Carl bu formül üzerine yaptığı bir çalışmada atıyorum şu anda binlerce yaşam formunun olması gerektiğine dair bir çıkarım yapmıştı. Başkaları da hani daha pessimistik rakamlar kullanarak bir, bir e galakside en fazla bir tane akıllı yaşam formu çıkabilir bu formüle göre diye işte çıkarımlar da yapıyor. Ama, Ama zaten Fermi paradoksu denmesinin manası da o. Yani bu bir paradoks. Madem var e hani neredeler muhabbet evet. yani? Şimdi şöyle bir şey de var. Bilimsel benim çok ilgimi çeken Bilimsel bulgu demeyeyim de bir teori yine. Evrenin, yani Big Bang sonrası işte yıldızların oluşması, işte toz ve gaz bulutu ıvır zıvır. İnsanlığın bu teknolojik seviyeye gelmiş olmasının yani dünyadaki yaşamın aslında evren şartları açısından aslında erken olduğunu öne süren insanlar. Yani dünya ve yıldız, yani tabii ki bizim yıldızımızdan çok daha milyarlarca yıl önce oluşmuş ve Hatta şimdi sönmüş yıldızlar var olmasına rağmen diyorlar. Bizim gezegenin oluştuğu evrenin zaman tablosu içerisinde bizim gezegenin oluştuğu zaman dilimi daha Big Bang sonrası oluşan maddelerin gezegene yani gezegenlere dönüşme sürecinin daha ilk oldu. ikisinde yani daha şu andaki bizim bildiğimiz kadarıyla evrenin bütün gezegen oluşturma evresi yani anaçlık devresinin daha ilk yüzde ikisinde olduğu daha 98 kadarı yani şu anda ne kadar geçen zamanın. Yani ee, daha bir 300 milyar yıl var diyor tamamlanmasına. Evet <gülüyor> dolayısıyla biz erken oluşmuş bir medeniyet olabiliriz ve bu yüzden başka akıllı yaşam formlarına denk gelmemiş olabiliriz diyor. Ve bu e, hani mantık çerçevesinde e, kabul edilebilir bir Fermi teorisine işte antitesk olarak, e, ihtimal olarak öne sürülen teorilerden bir tanesi. Şimdi diyorlar ki bir e, medeniyetin eğer çok agresif ve ele geçirici, yok edici bir medeniyet olmadığı sürece başka bir medeniyetle karşılaşmasının o medeniyetin ömrünü uzadığını söylüyorlar. E Tabii dünyadaki medeniyetlerde böyle zaten. Evet yani atıyorum ben izole bir medeniyetim, sen de izole bir medeniyetsin, birbirimizden haberdar değiliz. Evet ama ben bıçağı bulmuşum, sen tabağı bulmuşsun. Karşılaştığımızda değiş döküş yapıyoruz, kültürümüzü genişliyor. Kültürümüz evet. genişliyor ve bizim doğal e, yaşam süremiz bu fikri ve e, fiziki alışverişlerle uzuyor. uzuyor. Şimdi bir önce söylediğim işte bizim daha henüz bebek, ev, medeniyetlerden. bebek medeniyetlerden biri olduğumuz ve hatta eğer gerçekten de dünyanın genel evrenin takviminde daha erken oluşmuş medeniyetlerden bir tanesi yaşam barındıran gezegenlerden biri olduğunu varsayarsa bizden birazcık daha önce evrimleşmiş olan yaşam formları dahi birbirlerini bulamamış ve bulamadıkları içinde kendi Ömürler doğal Evet, kendi doğal yaşam süreci içerisinde tükenmiş, yok olmuş olabilecekleri ya da henüz e, birbirlerimizi bu mesafasına henüz gelememiş olabileceğimize dair işte e, fikirler ve e, teoriler var ve dolayısıyla da başka e, alternatif yaşam formlarını arama ya da işte kolonileşme ya da e, araştırma çerçevelerinin dünyaya ulaşacak kadar da genişlemediği ile ilgili teoriler de var. E ama hani Fermi Paradoks'un konuşurken şeyden bahsetmiştik. Mesela Great Filter denilen hikayeden de bahsetmiştik. Bizden çok daha gelişmiş canlıları bizim görmemizi engelleyecek bir filtre'nin olabileceğinden de bahsetmiştik. Yani öyle bir geyik de var bir yandan. Yani. Öyle bir geyik de var. Çünkü mesela sen radyo sinyaliyle e, zeki varlık canlı arıyorsun... Ama herifler hani çok daha gelişmiş hı hı. bir türler ve radyo sinyalleri falanla hiçbir işleri yok. Yani belki de herifler için olabilecek en ilkel teknolojilerden tabii biri. Tabii tabii. Yani zaten şöyle bir şey de var. Biz sonuçta yine 200 yıldır falan kullanıyoruz en fazla radyoyu. Ve hani bizim de teknolojik gelişim hızımız çok hızlı. Yani kendi gözlemlerimizde tabii ki. YouTube'u sonra radyo ile hiçbir işimiz kalmayacaktır. Tamam mı? Yani 300 yıllık bir radyo tarihi ve tabi biz kasıtlı olarak da çok dışarıya radyo sinyali göndermiyoruz sonuçta. Kendi içimizi kullanmak için gönderiyoruz ve hani rastgele dışarı saçılan radyo dalgaları illaki vardır. Bir, kasıtlı bir dışarı doğru iletişim çabamız yok. İki, e var işte canım. Yani setinin, var da. setinin amacı ama dışarı doğru değil. Dışarıdan bize yani Gönderiyor olarak. da aynı zamanda sadece gelenleri şey yapmıyor ki o da periyodik olarak yolluyor bir yandan. Aslında çok da göndermiyor. Sadece e, alma üzerine seti ya, aslında. Tamam da o çok da falan göreceli işte gönderiyorlar. Hani tamam çok sık yapılan bir şey olabilir mi? <gülüyor> işte, ona geleceğim. Hani biz sürekli bir uzayda bir e, açık radyo tutup Hacılar biz buradayız koordinatlarımız şu. Loop'uyla dışarı mesaj göndermiyoruz. Bizden sızan radyo dalgaları çoğunlukla uzaya doğru giden radyo dalgaları ve büyük ihtimalle 200 yıl içerisinde de radyo dalgaları ile işimiz kalmayacak. Şimdi... Her dilde şarkı türkü yolladık ya uzaya. ya. Niye öyle diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi mesafelerin ışık yılıyla ölçüldüğü bir evrenden bahsediyoruz ki milyarlar... Biz ışık yılıyla ölçüyoruz. Abi. Tamamen şu an insan kavramlarıyla yapıyoruz. Ama işte. ışık ıı, hızı insan kavramı değil. Yani olmaz değil bizim... mi? Herif normalde normal hızı ışık hızıdır herifin. Herif için hızdır o anladın mı? Senin için ışık hızıdır yani. Onu kastediyorum. Tamam şimdi şu bildiğimiz fizik çerçevesinde konuşma, konuşalım tamam mı? Ya ama o zaman ne eğlence kalıyor ki. Hayır. Bizim bildiğimiz bazı fiziksel kanunlar var tamam mı? Ee, ve tamam warp drive'lar işte bilmem neler bu icat edilmiş olabilir. yok warp drive'a ihtiyacı olmayabilir diyorum ben adamın. Biz sonuçta hayal edemediğimiz varlıklardan bahsediyoruz yani. Evet Tamamıyla enerjiden oluşuyordur kendisi. Aha, yani. Maddesel bir boyutu yoktur. Falan, hani yani. ışık hızıyla şey yapıyordur. Seyahat, ediyor. seyahat ediyordur. Ama hani bizim bildiğimiz fizik kuralları dahilinde ışık hızından daha yüksek bir hız mümkün değil. Bizim için değil. Evet bizim için değil. Hayır. Fizik bilim göreceli olmamalı. Anladın Hı. mı? Ama işin bilim kurgusunu konuşmuyor muyuz abi zaten? Hayır. Hayır şimdi ben... Teoriler üzerinden bahsediyorum. Sonuçta bilim adamlarının ortaya koydukları teorilerden bahsediyorum. Ama şura sen şu adamların ka doğru kabul ettikleri bazı temel faktörleri de bizim bırak bunları. Sen <gülüyor> <gülüyor> ne konuşuyoruz şu an? Ben sana dedim ki biz oraya da la Şarkı Türkiye olduk. Sen onun üzerine karşı çık. Ama bir dakika ışık hızı falan dedim. Ben onu o yüzden diyorum. Bizim için ışık hızı da Hacı ışık Kızından daha hızlı hareket eden varlıklar veya radyo sinyaliyle anlaşmayan varlıklar da olabilir hani o sonuçta tamamen hypothetical konuşulan bir şey değil mi bu? Biz yoksa uzaya niye şarkı türkü yolladık? Zaten <gülüyor> tamamen varsayımsal bir şeyiz. Orada uzaylı olup olmadığını biliyor muyuz? E, bilmiyoruz ama yine de yolladık yani. Anladın <gülüyor> mı? Yolladık da. Onu kastediyorum ya. Yani. Tamam yolladık da. Ee, hani bizim şarkı türkü göndermiş olmamız da adamların ışık hızını, bariyerini aşmış olmaları çok farklı uç noktalardaki e, varsayımlar. Yok değil. Hayır sen şey için karşı çıkmadın mı? Biz yolladık da onun onlara varması bilmem kaç işte ışık yılı sürecek manasında karşı çıkmadın mı sen? Şunu demeye getiriyorum ben aslında. Şimdi çok büyük mesafeler var tamam mı? Işık hızında yolculuk eden partiküller şeylerden bahsediyoruz. En e, maksimumda yani. iletişimden bahsediyoruz. Şimdi bizim o e, yeni keşfedip de halen olan... Değişikmiş bu dediğimiz işte KIC sekizli başlayan yıldız işte bizden 1500 ışık yılı uzakta Ve 1500 yıl önce biz Roma dönemindeydik. Dolayısıyla aradaki işte o ışın buraya gelene kadar bizim medeniyetimiz olarak orası gelişmiş öyle. olmamız ama o tamamen işte bizim algımız hani. Evet şunu işte bizim algımızla değerlendirmemiz gerekiyor sonuçta. Ben de şunu diyorum hani bizim radyo ile işimiz diyelim ki 300 yıl sürecek bizim kasıtlı olarak e, sürekli bir radyo dalgası yaymayacağım, yani yaymadığımızı da varsayarsak, bizim 300 yıl boyunca kasıtlı olmayan bizden sizden radyo dalgaları ile ha bu bölgede akıllı yaşam formu varmış diyebilmek bu kadar büyük bir evrende ne kadar mümkün istatistiksel olarak? Şey de yapıyoruz ama bir yandan, ee, hani gittiğimiz gezegenlerin veya işte uydularımızın vesairenin üzerlerine bırakmış olduğumuz çöplere evet. <gülüyor> sinyal, hani sinyal daha doğrusu bildiğin lazer yansıtıyoruz ara ara mesela yapılan bir şey hani aydaki işte ilk gidildiği dönemde bırakılan parçaların üzerinden işte yeşil lazer ışıkları yansıtıyoruz dünyaya geri falan hani anladın mı? Buradan basıyoruz düğmesine, ışık <gülüyor> yansıyor, oradan geri geliyor falan. Ve bu gözle görülebiliyor. Çıplak gözle değil ama bu görülebiliyor. Yani hani şeyi de deniyoruz yani. Sadece radyo dalgası falan da değil. İleri bir medeniyetin gözüyle de görebileceği küçük ışık oyunları falan da yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> ama işte ben de orada... Gezegenin etrafını da böyle çöp yığını gibi uydularla falan donatmışız. Yani buradayız, anladın mı? Yani belli ki. Yani onu diyorum. O çabamız bile... <gülüyor> kadar yani, il o kadar ilkel ve kısa, ya yani, Evren zaman dilimi içerisinde o kadar az süredir yapıyoruz, süredir ki, yapıyoruz bunu. ki bunun hakikaten orada 1500 yıl sonra bu bizim işte radyo dalgalarımız o işte e kc8'de başlayan yıldızın çevresindeki e, medeniyeti ulaştığı zaman ki diyorum ya bizim hakikaten uzayla ilgili yaptığımız modern çalışmalar işte 200 yıldır var. Hatta 60'ların sonunda şey ayak, ayak basmışız. İşte o daha işte Mars'a işte birkaç sene önce rover gönderdik falan filan tamam mı? Şu anda işte en uzayın en uzak köşesine işte şu ana kadar insanların göndermiş olduğu bir tane uydu var. O adını unuttum. Voyager mı? Neydi? Ya bir tane Pro var işte. Uzaklara doğru gidiyor. En son Venus'un oradaydı falan. Hı. Tamam mı? Birkaç senedir yapıyoruz bunu ve birkaç senedir de bunları yakalamaya, incelemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 15 milyon yıl önceki evren ve dünya standardı içerisinde bile çok uzun zamanlar değil. 50 milyon yıl falan. Bir medeniyetin var olup yok olması için de yeterli bir <gülüyor> zaman dilimi. Göreceli olduğu için zaman kavramları es geçmiş olma ihtimalimiz de çok fazla birbirimizin. Buna varıyorum işte. Dolayısıyla bir sürü teoriler, İpotezler. hipotezler, kurgular ortaya çıkartılabiliyor. Şeye dönelim istiyorsan o biz Fermi ile birlikte e, bahsetmiştik bundan. Eee skalasından bahsediyorduk. Kardışev. Evet. Aslında ya şeyde yeterince de bahsetmiştik gibi geliyor bana ama onu dinleyemiş olanlar olabilir evet. hani Fermi paradoksu podcast'i o bölümde. E Kardeşim skalası denilen şey aslında ya bildiğimiz işte Rus bir evet. <gülüyor> bilim adamı. Nikolay Kardeşev. kardeşimin hani 1964'te ortaya koyduğu bir... Yıl olarak sanırım benim de notlarım arasında <gülüyor> var. Ama hani kısaca şey olarak özetlemişim işte evrende var olabilecek uygarlık düzeylerini sistematik bir şekilde işte bir skalaya diziyor. Hani diyor Kardeşim ki... Kardeş evin... Type 1 var, Type 2 var, Type 3 var. Hani Type 3'ten sonrasını koymuyor aslında kardeş. Evet. Kardeş evin ölçümün biçimi aslında şey, enerji tüketimine bağlı. Evet. Onu söyleyecektim. Enerji kullanım bazı diyor. İşte Type 1'de gezegen kaynaklarını kullanabilirler diyor. Gezegen kaynaklarının tamamını kullanıyorlardır diyor. Ya aslında o gezegen kaynaklarının tamamını kullanmak veya kullanmamak şeklinde değil de o sadece enerji tüketimine bağlamış. Yani... Demiş ki enerji tüketim seviyesi 4x10 üzeri 12 watt saniyede olan bir medeniyet. Yani bunu aslında sadece senin gezegeninle sağlamalısın diye bir şart koymuyor. İstiyorsan git işte ayda üst kur orada solar panellerle döşe. İşte orada güneşin enerjisini kullan istiyorsan Ama falan filan. cetveli tam olarak netleştirmek için aslında gerçekten bunu diyor. Yani diyor ki gezegen kaynaklarının tüm enerjisinin... Tamamını kullanabilecek medeniyete ulaşmaktan bahsediyor. Yoksa illa kullanman lazım demiyor. O medeniyete ulaşmış insanlar diyor. Type 1'e varmıştır. Mesela insan oğlu için şu an 0.3 ila 0.7 arasında diye bir yere koyuyor insan. Şimdi e, ben de oraya geleceğim aslında. Kardeşşef ilk bu teoriyi ortaya koyduğunda sadece tüketim birimiyle. Tabii. ama onun üzerine sen sen Var, söyle Robert Zubrindir sonra. işte Karasaygindir işte ıvırdır zıvırdır teoriyi kendi yorumlarını hmm. katmışlar mesela bir bitirelim şu kardeşe birinci diyor ki gezegenin kendi kaynakları ikinci diyor ki güneş sistemi üç galaksi. üç de diyor ki galaksi ha, ha. bu kadar hani kardeşe bunu diyor aslında ama bunun üstüne ondan sonra tonla şey konuyor Robert e, Zubrin'in ortaya koyduğu aslında bu enerji sadece enerji tüketimiyle ölçülebilecek bir şey değildir. Bu bir kontrol üzerine kurgulansı daha iyi olurdu diyor. Evet. Yani sen gezegeninin tamamını kontrolün altına alabiliyor musun? Güneş sistemini işte kolonize edebiliyor musun? Galaksiyi kolonize edebiliyor musun? Mesela benim daha çok ilgimi çeken Kar Söğen'in Information Mastery teorisi. Bu ne kadar çok bilgi tüketildiği ile ölçülüyor bir medeniyetin gelişmişliği. İşte işte o da A'dan Z'ye kadar bir e, hiyerarşi kurmuş. A en düşük, Z en yüksek. İşte A diyor ki eğer bir medeniyetin içinde işte 106 unik bitlik bilgi varsa bu işte A seviyesindedir ve bunu kademelendiriyor böyle. Z seviyesinde bir medeniyetin olması için 10 üzeri 31 bitlik bir unik bilgi olması gerekiyor. Yani örtüşmeyen ve birbirinden tamamıyla bağımsız. Evet. Zaten o Carl Sagan'ın yaptığı kendi cetveli de şey Fermi üzerine konduğunda da şeye denk geliyor. Hani Type 3'e kadar Fermi diyorum e, şeye. kardeşev cetvelinin üzerine konduğunda da şeye denk geliyor. O type 3'e kadar e, vermiş ama Sagan'ınki bayağı Type 4 Type 5 Type 6'ya kadar gidiyor yani. Medeniyetler cetveli. Şimdi o cetvelde işte 1973 dünyasının 0.7H seviyesinde olduğunu söylemiş. Ve tabii 1973'ten bugüne bayağı bir informasyon gelişimini sağladığımızı varsayarsak. Ama 0.3'e kadar düştüğümüzü de söyleyen araştırmacılar var mesela. Çünkü şimdi yeni bulgularla beraber aslında kullandığımızı zannettiğimiz... Kaynakların hani kaynak üzerinden yapıyor ya şey enerji kaynakları üzerinden yapıyor kardeşim aslında hı hı. henüz kullanmadığımız daha farkında dahi olmadığımız kaynaklar var çünkü yetmişlerde ama diyor ki 2010'larda yeni keşfedilmiş enerji kaynakları var. Biz daha o zaman bilmiyorduk bile bu enerji kaynaklarının varlığını o yüzden kendimiz 0.7'ye konumlandırabiliyorduk bu işte 0 ile 1 arasında ama şimdi bu kaynaklar da varmış ve biz bunları hiç kullanmıyormuşuz. O yüzden de skalada geriye düşüyoruz diyor bazı araştırmacılarda. Yani işte o... Ama senin anlattığın gibi işte sonuçta bilgi üzerinden hesaplamak ayrı, enerji üzerinden ayrı, Hı. başka bir yere gidiyor yani. Bir de şey çok ilginç. Mesela John Baroff bunu Micro üzerine kuruyor. Yani diyor ki bizim giderek daha fazla enerji tüketmemiz ya da giderek daha fazla bilgi üretiyor olmamız veya tüketiyor olmamız değil. Aslında biz mikroboyutsal olarak teknolojimizin nasıl... Daha çok geliştiğine bakarak bunu ölçüleyebiliriz diyor işte. O da e, altı type'lık bir cetvel oluşturuyor. İşte e, type 1 kendi ölçülerimizle yani insan boyutundaki e, fiziksel etkileşimleri yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? İşte aletle işte bina dikebiliyor muyuz? İşte gemi yapabiliyor muyuz? Uçak yapabiliyor muyuz? İşte type 2 e, daha küçük işte gen boyutuna iniyor. Sen kendi genini okuyabiliyor musun? Modifiye edebiliyor musun? Burada değişiklikler yapabiliyor musun? Type 3 de daha küçük moleküler boyutta sen değişiklikler yapabiliyor musun? Yeni malzeme üretebiliyor musun? Yeni madde üretebiliyor musun? İşte ondan sonra e, Type 4 de diyor ki atom bazında sen atomu manipüle edebiliyor musun? İşte Type 5 de diyor ki işte atomun daha küçük parçaları, nükleüs, işte proton, elektronları manipüle edebiliyor musun? Falan filan diye gidiyor. Yani biz de 2 ile 3 arasındayız. İşte cinomu çözdük, okuyabiliyoruz artık. Hani ne kadar manipülasyon konusunda henüz çok gelişim sağlayamadık hem toplumsal ve etik şeylerin tartışığı durumundayız. Ama istesek yani deneysel insan, olarak... insan geniyle oynamasa da sonuçta bitkilerin genleriyle, hayvanların genleriyle Tabii. oynuyorlar. Şu Oynuyoruz şu anda. Evet. Ha. Bunun mastery'si kısmı var işte. Hani ne kadar bilinçli ve kontrollü olarak yapabiliyorsun. E, tabi kontrollü olarak. olabilse zaten Type 3'te değil Type 4'teyiz derdi. Çünkü atom bombasını da yapmış bir canlı topluluğuyuz yani. hani atomladı demek gibi uğraşmışız en azından parçalamışız atomu. Hani. Evet. Ama kontrollü değil. Evet. O yüzden de Type böyle 4 ilginç, değiliz. Böyle <gülüyor> e, ilginç kuran şeyler var. Konseptler var. Şimdi bu şey diyoruz ya, bu keşfedilen keplerin gördüğü işte normal dışı anormal demeyelim de normal dışı beklenmedik daha doğrusu. Şeylerin, dataların belki de yani uzaylı olabileceği iddiası şeyden kaynaklanıyor aslında. Dyson Sphere hipotezinden kaynaklanıyor. Çünkü Dyson küresi. Evet. Bu Dyson Sphere olayı da aslında yine bilim kurgudan türeme bir şey. Ve 1930 Küsür senesinde, ben yanlış hatırlamıyorsam. Olaf Stapledon'un e, Star Maker adında 1937 senesinde yazdığı ve bilim kurgu romanında ilk defa yazıya dökülmüş bir kavram. Hani nedir aslında? Bunun çeşitli varyasyonları var. İşte Dyson Ring'dir, işte Sphere'dir, e, Shell'dir, Bubble'dir, Iver'dir, Ziver'dir, Swarm'ı da var. Olay şu, e, bir yıldızın çevresine oluşturduğun suni yapılarla o yıldızın gücünü, e, enerjisini harmanlayıp kullanabileceğin bir teknolojik yapı. Evet. Yani kendi medeniyetinin güneşini bir e, enerji kaynağına dönüştürüyorsun. Hani hem de her türlü sömürebileceğin bir enerji kaynağına. Sadece öyle güneş enerjili arabalar yapmakla sınırlı değilsin. Yani. Evet, yani de etrafını o... çeviriyorsun onu. Evet. Şimdi bununla ilgili çeşitli teoriler ve oluş oluşturulabilecek e, yapılandırılabilecek çeşitli yapılarla ilgili ee, şeyler var teoriler var ama temeli işte güneşin çevresine güneş değil yıldızın çevresine oluşturduğum bir suni yapı ve o suni yapı doğrudan o yıldızın enerjisini alıp kullanılabilir bir enerji formuna dönüştürüp e, hani o medeniyetin faydasına kullanmaya dönüp bir şey. Evet. kurgu edebiyatında en çok bilinen World herhalde. World var işte e, Dyson e, Bubble var Dyson Sphere var Dyson Shell var hayır ya yani bildiğin roman olarak ha, roman olarak. Ringworld hani evet. işte 70'lerde 71 herhalde 1971. Baya hem Hugo'yu hem Nebula'yı ödülünü hmm. alan bir bilim kurgu evet, evet. romanı hani çok da bilinen bir roman evet, hatta evet. benim rafımda da var sanırım. Olabilir sağda üstte bir yerde. <gülüyor> Ringworld'te de hikaye aslında evet. yine bir Dyson küresinin Dyson Ring olarak hani yapılmış hali hani bunun işte uzaylılara bağlanıyor olmasının sebebi ışma ya yani kararmaların beklenmedik periyotlarda gerçekleşiyor olması ve bunun aslında suni bir yapıdan kaynaklanmamış olabileceğine dair bir soru işaretinin doğmuş olması ve dolayısıyla SETI de işte atı dedikleri araştırma şeylerine uydularına otağa şey. çevirmiş ve Amerikalı gökcism araştırmacıları Derneği gibi bir şey hem amatör hem de profesyonelleri de katan hı hı. bu adamlarda demiş ki acılar bizim bu araştırma sezonunun tamamını o gezegene şey o yıldızla diyoruz herkes oraya baksın evet. diye bir şey çıkarmış i̇şte ee, hatta bahsettin işte bir astronom harp diye bir herif. evet onunla yapılmış röportajlar var internette çoğunlukla o diyor evet. Hani sadece Amerika'dakileri de değil tüm dünyadaki astronomlara ve araştırmacılara bu yönde araştırma yapan evet, evet. Herkese bu mesajı gönderdik diyor. Zaten o yüzden böyle Amerikan American Association of Variable Star Observers. Evet. AAVSO Bir de şey var. Gezegen avcıları var. Evet. <gülüyor> Ki adı kadar eğlenceli de bir şey kuruluş değil aslında. Bayağı ciddiler yani. <gülüyor> Bilmiyorum yani şimdi heyecanlı Olasılıklardan bahsediyoruz Şimdi birazcık bunun işin magazin kısmına Gelelim Biz, ya, Madem işin magazin kısmına geliyoruz O zaman küçük bir e, müzik arası verelim Hadi Ondan sonra eğlenceli Magazin kısmına of, geçelim Ben şimdi buraya ne müzik koyacağını buldum <gülüyor> All şu. Magazin e... kısmını sen araştırdığın için. Hayır magazin kısmı değil. <gülüyor> Bana göre eğlenceli kısmını önce aradan çıkarayım. Ondan sonra hani daha böyle bilim kurgu kısmına girebiliriz. Okey. Benim magazin kısmı, eğlenceli kısmı dediğim biraz daha e, komplo teorisi kısmı için Evet. Kafka eski magazin köşesi, köşesiz <gülüyor> köşesine hoş geldiniz. Evet. Yani hani magazin dövümün sebebi şu. Şimdi birinci olarak Yıldızımızın adı KIC 846-2852. KIC'nin aslında Kepler Input Katalog olduğunu biliyoruz açılımının. Yes, biliyoruz. Yani Kepler'in e, araştırdığı yıldızların tutulduğu katalog bu. Evet. KIC bu ve 846-2852 de aslında işte bu katalogtaki numarası yıldızın. Evet. Yıldız aynı zamanda Tebis Star olarak da biliniyor. Tabi de Tabita e, Boyacıyan denilen e, işte araştırmacılardan, işte Kepler'in araştırmacılarından birisinin e, adı. Bu e, yıldız üzerine yazılan 10, 15 Eylül'de sanırım yazdığı makaleyle patladı zaten evet. bir hikaye. Hani asiktir siktir böyle bir yıldız bulunmuş, asiktir siktir uzaylılar mı var muhabbeti onunla, o, o makaleyle başlıyor. Şimdi bunlar üzerine bir sürü komplo teorisi var internette. Birincisi benim e, en çok eğlendiğim <gülüyor> komple şu 846-28-52 bildiğin latin alfabesinin harfleriyle hani kodlayarak hani dönüştürmeyi daha doğrusu işte kodunu çözmeyi denersen hani bunun bir kod olduğunu varsayarak karşına aslında şöyle bir şey çıkıyor HDFB HEB tamam mı hı hı. hiçbir şey ifade etmiyor böyle baktığında ama bunu Google'a yazarsan karşına çıkacak ilk sonuç şu HDFC Bankası'nın Hebbal şubesi, tamam <gülüyor> <Daha> mı? <gülüyor> Önce çok bir şey ifade etmiyor ama ulan HDFC Bank nedir, Hebbal nerede diye biraz araştırmaya kalktığında şunu görüyorsun. Hindistan'ın e, Silikon Vadisi denilen işte Bangalore bölgesindeki e, bir bankanın bir şubesi yani büyük bir Hindistan Bankası'nın bir şubesi aslında o bölgede var. Oraya işaret ediyor yani bu şey kod veya işte şifre her neyse. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii hani işte Hindistan'ın Silikon Vadisi bölgesinde olması biraz böyle ikircikli bir durum yaratıyor anladın mı? Hani bir dakika bir dakika şimdi bu Hintli pezevenkler ne yapıyor acaba orada ne karıştırıyor gibi. <gülüyor> bir yandan hani böyle bir işin eğlenceli kısmı var. HDFC Bank'a biraz araştırdığımda şey... İlginç şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Kepler Teleskobu 2009 yılında NASA tarafından işte gönderildi uzaya. HDFC Bank'ın 2009 yılı itibariyle hayvan gibi spam yapmaya başladığını görüyorsun araştırdığında. Yani Türkiye'de de spammer bir bank olarak baya hani mimlenmiş falan bir banka. Yani bana da ne bileyim 2010'ların başında bana da HDFC Bank'tan abuk spam mailler geliyordu. Tabii spam maillerine bakan adamlar bunu fark etmiş olmalı sadece. Çünkü hani bakmazsan görüyorsun <gülüyor> yani. Bir sürü penis, vajina falan <gülüyor> spam maillerin arasında. Vallahi Gmail'in spam filtresi oldukça iyi <gülüyor> olduğu için <gülüyor> ama işte spam klasörünü açarsan e, ve işte silinmemiş olsaydı o dönemki maillerin eminim sen de görecektin ki HDFC Bank'ten bayağı mail var yani. Bunun üzerine de teorileri dönüyor tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Bunun ötesinde yine hani 846 28 52 geçip başındaki ee işte Kepler Input Katalog manasında gelen KIC'nin aslında en yaygın ee kullanımı Keep in Contact. Acılar. Yani diyor ki ee Arayı uzatmayalım. Aynen öyle. <gülüyor> görüşelim abi. Haberleşelim. Görüşelim. Bak şey yapmayalım hani kop. Kopartmayalım kontağı diyor. Yani hani K.I.C.'nin de şimdi zaten seti vesaire üzerinden kontak filmini de hani evet. <gülüyor> ya diyoruz. hani o ben ki koca severim yani kontak filmini. Çanak kantenleri falan düşününce kontak filminin de yapmaya çalıştı aslında. Romanı da severim. Filmi de severim. Ben de Jodie Foster'ı severim. Ben de Jodie Foster'ın hassasıyım. Podcast'in ilk bölümünde de konuştuğumuz hikaye setinin yapmaya çalıştığı şeyi Çana antenlerle işte kontağı kurup işte iletişime geçebilmeye çalışmak vesaire vesaire gibi hani bir durum. Keeping Contact'ın öyle de kullanıldığını hatta yaygın kullanımının bu olduğunu o yüzden sadece Kepler'in katalog olarak düşünmemek gerektiğini bu kısaltmanın <gülüyor> aslında bilerek seçildiğini falan da söylüyorlar. Bunun dışında yine e, senin de o kısaltmayı bilerek seçmişlerdir lan dediğin evet, evet. yine bu Tabata Boyacıyan ablamızın yazdığı makalede yani onun öncülüğünde yazılan makalede e, bu yıldız Where is the Flux? Yani bu yıldızdan bahsetmek için ya daha doğrusu makale makaleyi alırken attığı başlık Where is the Flux? araştırmacıları. Yani çünkü yaptıkları araştırma aslında yine podcast'in ilk bölümünde anlattığımız o ışık akımını hesaplayarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir bulguya ulaşmaya çalışıyorlar. Ee, ve burada da işte akımda kesintiler olduğunu o yüzden de ulan akım nerede şeklinde bir başlık attıklarını düşünüyoruz. Ama bunun kısaltması aynı zamanda e, WTF. <gülüyor> e, hatta o yüzden yıldızımız hatta yani baya WTF star olarak da biliniyor yani. Hani o da eğlenceli bir. Not evet. ek bilgi. Sen de demiştim ki hani o kısaltmada kesin kesin <gülüyor> o başlıkta bilerek seçilmiş olabilir. Öyle bir hikaye var. Bunun dışında e, yine Tabata ile ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Yani hani e, Tabata'nın bir Ermeni olduğu, onun büyük bir Ermeni komplosu olduğu <gülüyor> yönelik. <gülüyor> i̇şte bu yüzden diyorum. Geyikler Böyle var. bir medeniyetin işte ilk kontak kuracağı zavallı diğer medeniyetleri düşün, düşününce eğlenceli oluyor. <gülüyor> Ayrıca hamburger götürüyorsun erifter ya acılard. Dünyamızın en meşhur yemeği bu diye hamburger götürüyorsun. Ee, bu bu tabata ile ilgili anlattığım kısmın tamamı gerçekten de şey gibi. Hani Cümbel Ahmet Hoca tarafından ortaya atılmış <gülüyor> şeyler gibi çünkü hani bir Ermeni komplo muhabbeti. İki, Tabata ne demek? Tabata aslında cadı demek. Kedi demek, kedi cadı demek. <gülüyor> Okey. <gülüyor> Peki, e, Tabata'nın kısaltması olan Tebi, e, Yıldız'ın da diğer adı olan tebi star hani Tebi'den evet. geliyor. Tebi de yine e, Amerikalıların tekirlere, kedilere, İran kedilerine verdikleri isim. E, işin içine yani İran'da giriyor. <gülüyor> bir İran-İran-Ermeni İran. ortak söz konusu. <gülüyor> ne yapıyor bu İranlar? İşin magazin kısmı bu. Bir yandan da dün gece aslında işte Amerika'da gündüz saatlerinde şöyle bir haber düşüyor internete bir, bir internet sitesine, Seti'den işte harp. bu harpla yapılan bir röportaj. Röportajda harp diyor ki Daha gezegenden, demiş ki. diyor ki gezegenden ilk sinyal aldık ve bunu e, araştırmaya başladık. Ee, Gezegen... Önümüzdeki hafta içinde de yıldızdan her neyse tabi burada şöyle bir şey de var tabi Sinyal dediğimiz şey her şey olabilir Tab tabi ama düzenli ilk düzenli sinyali aldık. Evet tabi insan aklı Tabii ki e, hani sinyali bir data olarak kabul etmeyip de an anlamlı hale getirme çabasında olduğu için oradan garip garip şeyler sürüyor tamam mı? sinyal aldık deyince sanki böyle bilinçli bir mesaj gelmiş gibi. E, Al şimdi buluyorsun. devamında anlatacağım şey senin şimdi anlattığın şeyi tamamen boşa çıkaracak bir şey zaten. Ben de o yüzden söyledim. Bir sinyal aldık diyor <gülüyor> ve bunun üzerine bir araştırma yapıyoruz diyor. Bir hafta sonra da e, bunun raporunu sunacağız falan diyor tamam mı? Allah Allah diyor bu işlerle ilgilenen çeşitli e, bilim kurgu siteleri, bilim siteleri, işte fringe science siteleri falan. Allah Allah diyor. Hatta bir Alman e, internet sitesi Grenz Wissenschaft falan adında böyle hani e, sınır... Uzaylı görsek döveriz. Grenz <gülüyor> <gülüyor> Wissenschaft. Sınır bilimi. Şaftla döveriz. Sınır, sınır bilimi <gülüyor> anlamına geliyor aslında. Fringe Science muhabbeti. Evet. E, Grenz Wissenschaft.de veya Grenz Wissenschaft .de gibi site. Diyor ki bir dakika hani Sinyal almışlar bu çok büyük bir olay yani bunu bir doğrulayalım falan deyip herife ulaşıyorlar Harp'a. Ve diyorlar ki ya böyle böyle bir internet sitesinden yayılan böyle bir haber var. Siz sinyali aldık rapor hazırlıyoruz falan demişsiniz doğru mu bu? E, herif de diyor ki hayır yani bu haberi evet biz de gördük. Ve emin olun işte hoşluk değiliz çünkü ben öyle bir şey söylemedim. Benim söylediğim şey şuydu evet Kepler böyle bir gözlem yapmış. Tabii ki biz de çanaklarımızı çevirip oradan bir sinyal arıyoruz. Yani bir sinyal duyduğumuz, bir sinyal aldığımız falan yok. Ama bir sinyal alır mıyız diye çanaklarımızı çevirdik. İşte radyo sinyallerini gönderip ge geri alarak hani şey yapmaya çalışıyoruz. Yani bir şey çıkarabilir miyiz diye çalışma yapıyoruz diyor yani. Böyle bir şey yok. <gülüyor> Dolayısıyla yani ortada bir sinyal yok. Alınan, verilen bir sinyal yok. Bunun üstüne yine bir sınır bilimi manasına gelen böyle bir Fransız internet sitesi de diyor ki ya dur bu Almanların e, yaptığı açıklamayı bizde bir double check edelim. Onlar da arıyor harp <gülüyor> arkadaşlar bunu almış olmalı yani hani kafayı ben olsam kafayı yerdim. Fransız internet sitesinin dediğine göre de yok harp Almanlara ödememiş gayet sinyal falan alınmış yani. <gülüyor> yani şu an hani muhtemelen sinyal falan alınmadı. Sin bir de yani sinyal alındıysa bile e, seninle bunu konuşmuştuk daha önce hani. Öyle muazzam büyük bir bilgiyi hani insanoğluna duyurur musun? Yani yaşanacak yaşanabilecek olan paniği kab hani, kabul tamam, edip yapar mısın? İşte o, şey? o şey diyorum işte sinyal deyince bizim kafamızda bilinçli olarak bir anlam tamam, ifade etsin diye gönderilmiş. Bu habersizler öyle diyor ama bilinçli olarak yollanmış bir sinyal aldık diyor Harp. Işte, Roportajı anladın mı? Hani Ya o zaman bu Evet, uzaydan, iletişime geçti, Evet, demek. işte haber o. İşte Almanlar o yüzden inanmayıp siktir lan bir dakika bunu bir çek edirin deyip hani şey yapıyor. Yoksa şey e, aslında ölçümledikleri ışınlar da bir sinyal. Ne bu? Ama SETI'dan bir i̇şte adam. radyo hani, da radyo dalgası. Tamam, işte her şey sonuçta e, radyo dalgası yayabilir. O yayılan radyo dalgası da bir sinyal. Do notası da göndermiş olabilirler. Evet, notası Yani do. Do, göndermiş olmak için gönderilmiş bir şey olmak zorunda değil. Tabii ki değil. Zaten yani, öyle bir evet. şey de yok. Yani. <gülüyor> ama, ama dediğim gibi işte varsa sinyal, da... Sinyal deyince insanın kafası direkt... Mesaja gittiği için. Ulan Morse alfabesiyle sinyal göndermişler. Tabii değil dı dı. ama ilk haber o zaten. Yani iletişime geçtik diyor aslında bu <gülüyor> haberde. Yani, Almanlar da yok canım geçmemişlerdir. Bir arayalım diyor. Şeyi merak ediyorum ama işte konuş. Belki bunun üzerine konuşabiliriz. Hani gerçekten böyle bir bilgiye ulaşmış olsalar. Yani Hı. uzaylılarla gerçekten iletişime geçmiş olsalar. Bu ileri e, medeniyetle. Ki hani 1500 yıl önceki aktivitelerini yeni gördük biz. Ama iletişime geçtik bugün konuşuyoruz yani Ne haber abi? Nasılsın? İyidir abi <gülüyor> Hayır zaten düşünsene. Bak bizim teknolojimizle yapabileceğimiz en iyi şey e, mesaj gönderip cevabını almak bu 3000 yıl sürüyor. Evet. Yani iletişime geçtik demek e, biraz abartılı bir tavir olabilir. <gülüyor> biraz ama biraz. Yani şunu diyebilirsin. Onlar bizimle iletişime geçti. <gülüyor> yani çünkü sana... Ama hani... 1500 yıl önce geçtiler. Hayır ha, yani tabii işte böyle bir, bir durum <gülüyor> var. Yani sana bilerek ve isteyerek bir sinyal yolladıklarını söylüyorsun sen. İyi de 1500 yıl önce mi bilerek ve isteyerek yolladılar mısın? Ve 1500 yıl önce neye göre bizim burada bir... Bu, yani bizim bulunduğumuz köşe, evrenin köşesinde... Bu sinyali algılayabilecek bir yaşam formunun... Ya her yere yollamış olması lazım. Sana da denk gelmiş olması evet. lazım. Çünkü 1500 yıl önce işte e, milattan sonra 500 yılını düşünün arkadaşlar. Roma İmparatorluğu var. En büyük medeniyet. Ki biz de kendimizi daha belli edebilecek hiçbir şey de yapmamışız daha. Tabii canım. Yani ne uzaya çıkmışız. hani? Bak ilk daha bir roket moket yolla ama hiçbir şey yok daha ortada. İlk uzaya giden... Stratosfere çıkamamış o zamanı koyayım <gülüyor> i̇lk, Yani zaten stratosferi aşıp uzaya giden ilk radyo dalgalarının 1943 yılında falan olduğunu tabii tam tarihi bilmiyorum. O dönemlerde çünkü şey geyi sürekli döner ya ulan ilk e, kendi atmosferimizin dışına çıkan radyo dalgaları Hitler'in işte modern e, olimpiyatları açılışında yaptığı konuşma <gülüyor> tamamladığı <mı? gülüyor> Dolayısıyla bu geyik hep döner şeyle. Ulan şimdi bunu uzaylıların teki görse bizim şimdi temsilcimiz Hitler mi? Aman okuyayım. <gülüyor> <bu gülüyor> Sonra merak edip dünyaya baksalar. Ulan bu herif yani savaş çıkarmış. <gülüyor> Yüz binlerce insan öldürmüş. Yani bu adamlar deniyor lan falan deyip bir daha da gelmezler yani. yani <gülüyor> Ama hadi tamamen varsayımsal konuşalım tamam mı? Hani Diyelim ki gerçekten biz bu adamların varlığını fark ettiğimizi onlar fark etti. Ve şey varlıklar bunlar. Hani gerçekten çok üstün varlıklar. Bizim fizik, kimya, biyoloji bilgimizin çok üstünde varlıklardan bahsediyoruz. Hatta şey de siktir et. E, ışık hızıyla hala... Yani yolda bile ışık hızıyla yürüyorlar falan filan da siktir. Yolda <gülüyor> <gülüyor> bile. Herifler çok... E, heriflerin elinde wormhole teknolojisi var diyelim tamam mı? Tamam. Hani, bu biraz daha... Hani belki akla yatkın olabilecek bir şey olabilir. Çünkü herifler yolda bile ışık hızıyla e, gittikleri yerde yollara ihtiyaçları yoktur. <gülüyor> <gülüyor> hani bir dakika zaten yolda ışık hızıyla yürüyorlarsa o yol yoktur abi. Çünkü işte. o kadar uzun bir yol. <gülüyor> Onu diyorum. Yani, o kadar uzun bir yol işte anca hani kendi gezegenlerinden bizim dünyamız olur anladın mı? Hani bir adımdı senin dünyaya Yani giriyorlar. evet şu şöyle bir gerçek var. Güneşten ışığın dünyaya gelmesi 8 küsür dakika sürüyor arkadaşlar. Dünya ile Mars arasında da 4 ışık dakika gibi bir mesafe var. Yani öyle evet. bir yoldan bahsediyoruz. Aynen öyle. İşte o yüzden hani o ondansa hani bir wormhole teknolojisi, kurtçuk deliği tüneli teknolojisi. Kurtçuk delik tüneli. Kurtçuk tüneli, kurtçuk deliği aynı bak. Teknoloji, ellerinde var diye varsayalım. Çünkü öteki olmuyor yani. Olmuyor. <gülüyor> Anta oturtamıyoruz. Kurtçuk tünelleri var tamam mı? Tamam ama Açıyorlar kurtçuk, kurtçuk tünelini. Seti'deki işte Ahmet Harp amcaya <gülüyor> donatası yollayıp <gülüyor> kapatıyorlar dedi tekrar. Ve Harp diyor ki Hacı iletişime geçtik oğlum. <gülüyor> tamam hani Do geldi oğlum. <gülüyor> yani hani tamamen varsayımsal ancak bu kadarını benim aklım ancak bu falan... hani hani ben bu olabilir <gülüyor> belki de Ray'ı göndermişlerdir bilmiyoruz. Ay ne gönderdi çok önemli hani Düşünsen, herifler doğu noktası göndermek için gurcuk Do... deli açtı ya değil mi hareket çekip geri de dönmüş olabilirler. Shlak sesi de çıkmış oldu bir şey bir şey ama hani harp diyor ki evet bir geçtik falan. <gülüyor> Oysa koca bir mağ yapıp dönmüşler. Yani. Neyse hani harbiden <gülüyor> iletişime geçmiş tamam mı? <gülüyor> ee, evet geçti hakikaten. Ha, bunu anlatır mısın insanlar? Ya ş <gülüyor> beyler vardı uzaylılar var. <gülüyor> Der misin? Yani o o paniği göze alır mısın? Veya gerçekten çok büyük panik olur mu sence? Ya ben... Kendi şahsıma konuşacak olursam tabii ki veririm haber herkese. Benim şahsıma Ama konuş. Senin şahsına konuşamam. Hiç Ama benim aklımdaki kafamdaki hükümet yapısına göre düşünecek olursam hayatta söylemem amacı. Şimdi düşün. En basitinden din diye bir şey var. Ve ekonomi denen bir şey var. Benim şahsi düşüncem insan algısı her ne kadar böyle yeni fikirlere ıvırları zıvırları açık olduğunu düşünse de Stabilite olarak giderek böyle şey, e, zayıflayan bir insan e, aklı var. Yani bunu niye böyle e, düşünüyorum? Çünkü bazı şeyleri artık olduğu gibi kabul etmekten vazgeç. işte belli insanlık standardı içerisinde düşünmeye çalışan, işte fazlalıkla fazlasıyla politically correct olmaya çalışmak, işte e, sadece insanları değil, hayvanların da hakların olduğunu düşünmek, belli e, katı daha katı ve daha e, şey küçük kümeler ve e, kalıplar içerisinde işte bazı şeyleri oturtmaya çalışma çabası varmış gibi geliyor bana. Dolayısıyla atıyorum e, en basitinden işte bizim dönemimizde ya da bizim bir önceki neslimizde hani çocuklara dayak atmak çok büyük bir şey değildi. Ama şimdi sen bir çocuğa nasıl el kaldırırsın bu çok büyük bir olay haline geldi. Hani böyle eşitleri ve kalıpları biz dikiyoruz. Dolayısıyla bütün bunları yıkabilecek bir bilginin geliyor olması aniden. Büyük bir Bizim kuantum sıçraması dediğimiz şeyin bile ötesinde bir şeye denk düşüyor yani. Evet. Hacı uzaylı var ve bunu kanıtladık dediğimiz zaman bir çok skeptik olanlar hassiktir lan. Dur dur dur dur. Dur. O kadar ileri gitme. Geri sayıyor. Çünkü şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? Bu bölümü yani K-İ-C 84-28-52 neyse o ayırdığımız bölümü. 80.630. <gülüyor> e, burada noktalayacağız. Burada noktalayacağız. Evet mısın? burada noktalayacağız ve bir sonraki podcastimizin konusu eğer uzaylılarla iletişime geçildiyse veya geçilseydi insanlığa haber verir miydin? Verilir miydi? Verilirse ne olurdu? Verindim. Verilmedi de ne oldu? <gülüyor> No, dolayı hiç bok olmadı o. Evet. Bir sonraki podcast'imizin konusu bu. O zaman o zaman gig.com gig.re re re. Kris oğlum. <gülüyor>